Buongiorno Ankara. Pepper Jam Gourmet Pizan'ın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a tutti. Mua. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.28 saatimiz Modern Sabahlarda hepinize Bir kez daha Günaydın. Fatih Öktay Demirci espriler şakalar buyursunlar. Günaydın, Good morning diyerek good morning başlayalım diyelim, isterseniz. Good morning, Hı -hı, good morning. Good morning diyelim ve e, ödül haberleriyle başlayalım. Aa kimler ödül aldı? Ben ne ödülleri vardı daha doğrusu? Oktay biraz bağırmasın bağırayım istersen. Bağırayım ben biraz? Ha. Yoksa Bağırma normal... haklı olduğunu göstermez. Onu söyleyeyim baştan da. Normal konuşayım bağır. şey mi yapalım. Hmm. Ne, ne ödül? Yapalım? Kime ödül Oktay? Ee, para ödülü mü bir de? Nobel Nobel ödülleri. Yani para ödülleri. <gülüyor> Nobel ödülleri veriyorum. Nobel paracıkları dağıtıldı. Ee, paracıklarımız, paralarımız, paracıklarımız. Nobel barış ödülü. Hı -hı. Biliyorsunuz bütün Nobel ödülleri. Şey mi e... diye bağırıyor orada Nobel ödülünü verirken barış ödüllerinde. You have peace of war diye bağırıyor mu? Hobbit. Hobbit. O... Zaten özel gösterimde yakın ya. Öyle de bağıran olmuş galiba. Öyle de bir kişi varmış Siz yanlış yere geldiniz galiba diye şey yapmışlar. Ay. Yemekten sonra çıkarmışlar. <gülüyor> yemeği yedirmişler ama gene güzel, güzel iyi yemişler. Nobel yemeği güzel. Bu sene Nobel yemeğini nerede yapalım diye zaten oturmuşlar konuşmuşlar. Geçen sene şeyde yapmışlar. 20 euroya kadar verebiliriz demişler adam. Vallahi ben şöyle bir e, dün barış ödülleri daha doğrusu Nobel Barış ödülü verildi iki kişiye verildi Gene mi ya bunlar ee, şey mi yapıyorlar Bir kişiye çok para veriyoruz abi bir kişiye gitmesin Onu böyle bölelim aramızda diye Pakistanlı genç kadın Malala'ya verildi çok Ve güzel. bugüne kadar barış ödülü almış En genç isim 17 yaşında kendisi 17 yaşında mı Hı -hı. 17 yaşında biz üniversite sınavına hazırlanıyorduk ya ya bu, bu o, Dershaneye falan gitmemiş mi Malala? Malala biliyorsunuz ölümden döndü. o Kız çocukları ve kadın hakları ile kız çocuklarının eğitimi şey ile ilgili. Sonradan Kadın hakları ile ilgili açıklamalar yapınca. Dershaneye hiç gitmemiş mi? Hiç gitmemiş. Kendi şey şey çalışıyormuş olmadı. evde. Ve Hindistanlı çocuk hakları aktivisti Kailash Satyarti. Oslo'da düzenlenen törenli ödüllerini almış. E, ondan Kailash sonra... kaç yaşında? Kailash kaç yaşında? Hmm. parantez ties hidroktay biraz batıyor. daha büyük. <gülüyor> o biraz Mesmi daha büyük. Ondan sonra beraber paylaşacağız. Siyasete girelim mi girmeyelim mi? Bu e, siyaset sinyali vermiş i̇yi. paraları suyunu çekene kadar bence hiç bulaşmasın. Şey de, araba yık, oto yıkama işine girmedikleri için vallahi Aslında... çünkü biliyorsun ülkemizde ee, pek çok e, milli piyangodan vesaireden para kazananlar ilk iş olarak oto yıkama işine girdiler ve maalesef kaybettiler. Yürümez. Bir de 60 şey yaşınlar. var ya taksi plakası alınır aslında. Ee, güzel. O Nobel ödülüne kaç tane taksi plakası alınıyormuş? Nobel ödülüne iki ama tane, tabii, tane Ama tabii nerede? Ama nerede nerde? taksi plakası? Yani futbol doğru. sahası desem mesela onun cevabı var da. Evet doğru söylüyorsun. 4, ne kadar 4. veriyorlar Oktay Nobel Barış ödülüne? 4. Ayıptır sorması. Ee, onu sabit galiba ya. Bir... 1.2 buçuk milyon, milyon dolar. olacak ama girelim. yok o kadar değil. 1-1,5 bir, bir milyon dolar civarında ben hatırlıyorum. Tamam. Nobel Barış Ödülü'nün boyu 1-1,5 bir, bir milyon dolar yani, olabilir. Pa yani paylaştırsan bir yarım milyon doların üzerinde bir para. E seneye de biz biraz bir şeyler yapalım. Biz bu seneyi pas geçtik ama 2015 bizim senemiz olsun. Vallahi biraz dünya orası... barışı adına biraz bir şeyler de biz Çok yapalım. Çok basit yani. Böyle bir barış falan filan yapacağız. Yani barış Oktay ne diyorsun? Olur abi. Hatta komisyon ver. Ben sizi barıştırayım. Ondan sonra %25, %25 siz alın %50 bana kalsın. Aa, hiç öyle değil ya. Bütün şeyi senin şey diye geçirelim. Küskünleri barıştıran. Barış değil mi? Madem, Madem Nobel e, barış ödülü. Sen bu paylaşma e, hesabın var ya. Aha. %25, %25, %50 dedin ya. <gülüyor> ben o kadar çok radyo dinliyorum. Bizim programımız kadar boğazı gıcık... <gülüyor> Boğazı Çakılma gibi. hiçbir ben <gülüyor> radyoda duymadım yani. <gülüyor> hiçbir radyoda duymadım yani. <gülüyor> hı hı yap. Hı, hı, hı. Bence Doğru. sırf bu projeni söylesen bile Nobel Barış Ödülü'ne layık görülebilir. Matematik ya. ödüllerini belki. Hayır, paylaşım ödülü. Yani Barış Bak Ödülü. kadar güzel. 25 25 50 diye kendisine ayırdım. 25 25 ayırdı 50, 50 işte. Yani, yani çok da mantıklı bir hesap. 25 25 herhalde taraflara veriyor. Boşanan taraflara evet, veriyor. Siz mesela dargınsınız. Ben bu, geldim. Beyler yani bunu Zaten çok görüşmenize gerek yok. En azından birbiriniz hakkında kötü konuşmayı bırakacaksınız. 250 biner dolarınızı cebinize koyacaksınız. Bitti gitti. Ha Ben parayı aldıktan sonra isterseniz en ağır küfür edin. Barış ödünün bir de öyle şeyi var. Ha Geri alıyorlar faiziyle. Hadi canım. Tabii. Sen bunları demek e barıştır mısın? Ya, yani, tabii tabii. Ha, ben ya. öyle bilmiyordum. Yalnız, Yalnız bizim şöyle var. de bir avantajımız var. Tabakat imzalama, protokol imzalamamız lazım. Ortak hesabımız da var bizim yani. Evet. Şimdi mesela bu... Deneyicilerimiz bir onu bilmiyordu ortak hesabımız olduğunu. <gülüyor> onu da bildiler. <gülüyor> Ortak hesap ne diye soranlar olursa mesela üçünüz bir araya geliyorsunuz gidiyorsunuz bir hesap açıyorsunuz ancak ve ancak üçünüzün olması durumunda. Yalnız karıştırılmasın şirket hesabı değil. Ayrı, Ortak hesap. Ortak evet. hesap ayrıdır. Ee, mesela ben Malala'yla ee, bu Kayılaş beyefendinin hı hı. parantez içinde atmış. Onların bir ortak hesabı olduğunu düşünmüyorum zannetmiyorum e, Ama açılır yani. ya bir şey değil şey, Nasıl paylaşacak? birine yatacak öteki mi, e resmen, mi yatacak? resmen çocuğa vermeyelim bu kadar para bir Sapıtır diyerek bir kişiye daha vermişler 17 yaşındakine de direkt teslim etmeyebilirler Babayeni falan olması lazım Bence Malalay'ın hakkı yendi Niye? O kadar Tek çekmiş, başına alması küçük lazım Küçük kız diye vermeden o bu kadar para ölümlerden, Hakikaten ölümlerden döndü Hatta o işte Taliban'ın saldırısız esnasındaki kıyafetlerini de bir yere bağışladı. Oradan onlar da açık mı evet, satıldı evet, ya da bir müziğe mi verildi muhtemel olarak evet. bilmiyorum. Şimdi ben hemen bu ödüllerin kimler aldı şöyle bir okuyunca dün hemen girdim. Ee, Nobel ne, ne yemek verilmiş ona baktım ha, çünkü ha. yemek bir çok yemeği. şey. Evet, yani bu bazıları daha... karıştırıyor Noel yemeği diyorlar Aynen. değil Hayır. Nobel, <gülüyor> yemeği. Nobel yemeği Nobel yemeği Nobel yemeği değil efendim ona daha var. Şimdi isterseniz beraber bakalım çünkü e... kırmızı et beyaz et diye İsvetçe... zaten soruyorlardı kırmızı mı beyaz mı? Fransız. Kesin Nobel gecesinde de veganlar falan vardı. ya yani ben etiymiyorum ona göre bir şey. Fransızca İngilizce ve e, İsveççe olarak menüler yazılmış hangisini seçelim? E, Fransızca Fransızca da olabilir. <gülüyor> Hım arkadaşımız <gülüyor> Kerçan sen, senin dilin neydi Ege? Senin ana, ana dilin Ana dilin. Ana dilin Türkçe. Hayır onu demiyorum canım yani <gülüyor> Bornova Anadolu Lisesi'nde ne? Branş dili mi? Branş dili. İngilizce. İngilizce. O zaman İngilizce yok Arkadaşımız arkadaşımızın yani, Bornova Anadolu Lisesi'nde. Bornova Anadolu Lisesi İngilizce bölümü İngilizce yani. bölümü evet. Bir Almancası var değil mi onun? Almancası var. Yani. O Almancası. da beyinel miydi? Fransızcası yok mu Ege Bey? Yok. Hiç mi? Tevfik Kerçan Joseph. O derece diyorsunuz. İzmir'de onlar. Peki herhangi bir Anadolu Lisesi'nin Fransızca tecrüi saatı olan bir Anadolu Lisesi have you? Vardır herhalde niye olmasın ki <gülüyor> Vardır herhalde neden olmasın ki <gülüyor> Ben bunu milliyetime yazıyorum Vardır herhalde neden olmasın ki Valla var mıdır Vardır herhalde <gülüyor> var mıdır, vardır. <gülüyor> Biz zamanımızda yoktu ya Vardı benim zamanımda ya Neresi vardı Fransızca Anadolu sesi Fransızca. Neresi işte onu soruyorsun Fahir. Biliyor musun? Ege'nin hazırlık okuyup okumadığını mı test ediyorsun? Ben, ben anlamadım. Şey, vardır herhalde da Yani ben şey diyorum. Hangi Anadolu sesi? İşte Anadolu sesi yalnız Fransızca. Bir buçuk saat falan zamanımız var. İsterseniz böyle bitirelim programı. <gülüyor> var mıdır acaba? Ne diyorsunuz? Yani ben aynı şey Fransızca söyleyeceğim. <gülüyor> vardır herhalde. Neden olmasın ki? E, peki mesela şeyde var mıdır yani böyle? Başka Fransızca bir... bölümü mü? <gülüyor> sesi, Hayır, yani bunlar sadece İngilizce, Almanca, Fransızca mı? Bir dil daha... Böyle bir değişik bir dil. Yani ya Fransızca... Fransızcayı bitirmeden şu anda dördüncü dile mi geçiyorsun? <gülüyor> yani tamam bir dördüncü dil yoktur da Fransızca kesin vardır Fransızca mi? bir dönem 60'larda 70'lerde galiba. 60'larda şey. ya? Yani, o zamanların en 20'lerde 30'larda. 30 yok yok. Hayır şeyden... canım Hayır canım benim annemler e, lisede falan gördükleri yabancı dil Fransızca. O zaman gösterilen dil o Fransız etkisi. İşte tamam kaçtı, kaç yılında okudu? Galiba hmm. 60'lara kadar Fransızlar. İşte, oradan 70'e kadar devam etti. Hmm, bakayım. O fraksiyon. Evet devam ettim. Bunlar Ay'a gidene kadar kimsenin İngilizceyi umursadığı yokmuş. Evet. O zaman ne zamanki Ay'a gittiler çünkü. Canım. Abi biraz yavaş yavaş İngilizceye ağırlık verin demişler ve Anadolu Liseleri. Ve Anadolu Lisesi'nin şeyde heykeli, heykel vardı. <gülüyor> bir tane bana benzeyen heykel. Öyle bir insanların için bir gün bu adam gelecek diye liseyi hazır edelim diyor. Ay ne kadar güzel heyke ya. Vaat edilmiş öğrenciydim ben. O yüzden zaten yetekli listeler herhalde. aldılar. <gülüyor> Ulan vaat edilmiş almadınız mı? Puanı tutmuyor. Yetekten alın dediler. <gülüyor> ne bu ya? Oku Okta okuyup, okuyup okuyup kendine şey yapma biz de biz şey yapalım bizim <gülüyor> Çok, de fikrimiz oldu. Her, herkes bu. kendi portatif bilgisayarına asma. Ben o zaman. de açayım kendim de benim de portatif bilgisayarı. Ben de bülgeni ikini istiyim. size hemen söylüyorum abi tamam ee, bir güzel şeyle başlamışlar. Ordon taba. Sta, starta sta, sta, sta. Starta Starta Ordon taba. O, o? Ne o? Hemen söylüyorum bir kaşık Rus salatası. Kali Yerim flower, dilim. Cauliflower karnabahar mı? Karnabahar. Karnabahar, karnabahar çorbası. Hı hı. Ondan güzel. sonra... Soğuk tabağında nasıl... Fışır fışır. Yok yok brokoli çorbası olduğuna inanıyorsun da karnabahar çorbası olduğuna inanmıyorsun. Gayet de güzel. Tabakta Red diyeyim. king crab. Starter. Ne? Red king. Yengeç. Yengeç. Kırmızı. Yengeç. Kır kırmızı, yengeç. kırmızı ama nasıl Seni... yengeç? Kral. Kral yengeç. Kral yengeç. yengecin. Ondan sonra... Piz. Piz dedi. Please, yani, ufak raka. <gülüyor> ve... <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Pisleniyoruz. Ondan sonra bir de şey turşu. Turşu mu? Limon <gülüyor> turşusu diye bir şey yapmışlar. Onu bir Türkçeye çevirmeden bir oku bakayım ne? Pickled. <gülüyor> Senin... Pickled. Pickled. <gülüyor> Bununla başlamış. Şimdi bu pek yenmemiştir benim tamir. Yani... <gülüyor> Biraz turşudan tattım o da yamandı. Ondan sonra hemen geçiyoruz. Bu tabaklar toplanıyor. Ondan sonra ikinci şey ha, Ana yemeğe geçiliyor Ama Hemen mi? Arası yok mu Kimse ya? Kimse yemiyor ki Ama ne yapacaksın sen ortaya şey mi söyleyeceksin? Ee, ne Petri derler? Bir paçanga falan bir dolaştırmamışlar mı? Paçanga yani? böreği olabilir veya böyle şey olabilir Karides olabilir Karides güveç olabilir Karides güveç en, sıcak. Kötüsü, en güzel yani, arası sigara sıcak Sigara böreği koy iki tane tık tık adamlar vursun Veya mitit köfte İnsanlar mitik köfte yemeden olur mu? Yen, kral yengecinin üstüne en güzel mitik, mitik köfte gider. Köfte gider Hayır, bir de şey ne derler siz hatırlamıyor musunuz Orhan Pamuk babamın bavulu konuşması ne kadar uzundu? Evet hmm. şimdi o şeyle, çirkin turşuyla ana yemek arasında koca konuşma var milletin içi ezidi. Karnabahar mi? çorbası çirkin turşu. Galiba yemek bittikten sonra konuşmalar yapılıyor. Öyle çok, mi? Çok emin değilim ama böyle bir masa açılıyor. Ondan hemen bu hemen şey yapılmış yani hmm. bu alınmış bu başlanma. Ana yemek bak. ne Oktay? ana yemek zaten şey abi. E, geyik geyik verilmiş. Spice loin of red'dir. <gülüyor> loin dedi bel mi? Yok, dedi... yok ya o şey böyle filet olarak şey diyorlar. İşte Lua. belli değil mi? Geyik belli, Ge geyeyim, belli yok, nereden değil. Nereden çıkarırsam artık Oktaycım, canım. sen de geyik belinin neye şey? Yapayım? İşte, kontr şey işte kontrfile, de... kontrfile gibi bir şey ya. Bonfile evet. Bonfire yani bonfire yani sırt sırt işte ha. Hayvan beli diye ben bir şey duymadım. Hayvan sırtı var canım. <gülüyor> abi söz konusu sırt var. Sırt da böyle incecik geldi. Ondan sonra havuç terini, havuç terini ne lan? ne? Terin terin. Terin terin. Terini ter, terine. Terine terine. Ter, terine. terini ne diye yazlıyor Terini ne? terinde Terin de şey işte. E, pat pate var ya. Ay e, hafenin püresini. Ka, kapsız olanı gibi biliyorum ben. Ay havuç bu lan valla. E. Ondan sonra devam ediyorum bakayım ne bu? Eee potato falan, fıstık, ben, diğerleri. <gülüyor> Nobel, diğerleri falan fıstık. Şu vallahi. anda Nobel'den soğudum yani. Ege Bey en güzel Nobel'i size veriyoruz deseler. Yalnız yemeye gelmem. yiyeceğim ben orada derim yani. Yanında götür canım sen de en güzel şeyi orada yap. Aslında öyle yapsalar. Tamam. Herkes kendi yiyeceğini getirse ondan sonra. Çıkar ekmek arası içki, dönerini. İçki parasını da orada ne içtiyse. Aynen. İşte Aynen. şampanya içtik şarap Muz. Içtik. Hemen geliyor şey tatlı geliyor bundan sonra. Tamam. Tabi ana yemekte yani hakkını yemeyelim. Şeyler falan da var. Vardır. Yani vardır. soğanlar falan filan. Ama onun sosundan. İnci soğan falan demişler. İnci soğan dedi. Aman işte arpacık i̇şte soğan. Arpacık soğan diyor. Soğan <gülüyor> diyor. İnci <gülüyor> soğan diyor. Ondan bol, sonra. Bol bol ekmek bize bol ekmek getir diyor. Ekmek de yok patates püresi. Onun yanına. Yanında da onun öbür tarafında. Yanına vardır ekmek tabağı diye bir şey vardır. Ekmek tabağı diye bir şey yazmıyor menüde. Ama sen orada şey dersin. <gülüyor> a of bread dersin. Bir somun ekmek. İkram mı bunlar? Ekmek belki tereyağı ekmek vardır masada belki en başta. İkram. Olabilir. O olabilir. Onunla doyduk zaten. Bir var. de onu anlamıyorum. Ne için onu yiyorlar? O hani... iştah açıcı o. Niye iştah açıcı? İştah kapatır ya. Tutsun Alnını ya. mı ya. Alnını niye kırıştırıyorsun? Ya e niye kapatsın? tıkız tıkız yiyorsunuz orada. O açar açar tuzlu tuzlu bir ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve Sonra, tatlı. tatlı. Doydunuz değil mi? Şimdi doyduk, ana yemekme baştan geçtik. Ben tatlıyı yiyemeyeceğim kadar. Ben sana şöyle söyleyeyim. İnşallah tatlı güzeldir diyorum ben masadakiler ee, çok özür dilerim. Muz ne muz dedi en son? Musmus. Ha muz. Muz. Evet. Ondan sonra en sorbe of wild blueberries. Blueberries dedi bilmem ne bilmem ne belirsiz bir falan. falan bir şey yani, bir işte şey. Ondan sonra ha. saffron panna cotta and brown butter sponge cake. Yani, Üçünden seçiyorsun herhalde Üçü de ayrı taktı ya Hepsi aynı tabakta, aynı tabakta. Üçü Mus bir var, pannakota var bir de kek mi var? Bir de evet e, kek var Bunların hepsi aynı tabakta Kekten bir tane daha alabilir miyim? <gülüyor> e, bakayım sarı sarı falanlar Afiyet olsun valla Oktay Afiyet olsun valla Ne yediğimizden <gülüyor> bir şey anladık, anladık demişler diye, Ne ödülden? <gülüyor> demişler <gülüyor> Bir de bunlar çok yiyorlar Öyle bir, canım? Oscar gecesi gibi bir gecede esas veriliyor Oscar ya Oscar gecesinde iyiyorlar ya Hepsi veriliyor ya nobellerin bir ha, gecede pay pay. Öbür esas şeyde demişler Fizik ödüllerinde güzel yemek çıkıyor demiş Orada döner çıkıyormuş çünkü Dönerci getiriyorlarmış Herkes tabağıyla istediği kadar kestirip koyuyormuş Evet, evet e, bunlar... Çok bunlar Nobel şeyini verdik reklaman mı geçeceğiz bilmiyorum Ege'de. E, bir düzeltmeyi yapalım bu bölümümüzü bitirmeden önce. E, Ankara, Anadolu, Almanca ve Fransızcaydı 1980'ler itibariyle İngilizce yoktu demiş. John Glad diye bir... Bak ne ee, güzel. Gaps yani bir kez şey şey daha niçin? Yani ben de vardır çok... herhalde. Neden olmasın evet. ki? Emre Bey ne demiş? Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Fransızca değil miydi? Neden olmasın <gülüyor> ki demiş? <gülüyor> Tevfik Fikret Anadolu Lisesi değil ama. Anadolu Lisesi mi? Tevfik Fikret değil. Değil. değil. Emre Bey de e, İzmir. İzmir'de Buca Anadolu Sesi var. Ben Fransızca okudum oradan biliyorum demiş. Doğru vallahi bak. Valla Emre Çok Bey teşekkür ederiz. Demiş. Ben şimdi hatırladım. Bornova, Buca. Evet, Olabilir sandır. dedik. Bir yerde Olabilir, dedik. olması lazım. B ile başlayan başka semti var mı? Bilecik'te vardı bir tane de. İzmir'in İzmir'in. Bornova, İzmir Buca, Teleferik. Bornova. E, Teleferik. Belek, Asansör. B. Belek. Basansör. Pasaport. Olmaz. Üç kuyular o sayılmaz. Olmaz. Hatay. Olmaz. Bostanlı. Bostanlı... Bostanlı Anadolu Lisesi Bostanlı... mezunlarına Doğru cevap. selam ediyoruz diyoruz. Ve reklamlara devam ediyoruz. Kalas boylar konusundaki gelişmeler alıyoruz. Modern, modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tumurası'ya modern sabahlar devam ediyor. Sevgili Salatseverler Firewatch ve Oktay Demirci ile birlikte gündeme bakıyoruz. Gündeme! Dostlar gündem deyince hemen ben gündemden bahsedeyim. Buyurun. Dün İstanbul trafiği felç. Ayy. Çünkü Köprüsü'nde bir araç yoldan çıktı ve e, kaza yaptı. Biliyorsunuz bazen hani yük taşıyan araçlar kaza yapıyorlar işte yumurta taşıyor hop ortaya yumurtalar saçılıyor. Evet, en kötüsü arı. Arı. Arı, arı kamyonları kovan. devrilince. Karp arı kamyonu karpuz, da, karpuz da kötü oluyor abi. Kovan kamyonu işte karpuz saçılıyor ortaya. Ya sonra zaten arı geliyor olabilir. <gülüyor> Karpuza karpuz, gelir karpuzlar çünkü. O da doğru. O da doğru. Veya böyle gelir. meşrubat taşıyorlar. Ee, Yerler yapış yapış. Ondan sonra o meşrubat dökülüyor ona da arı gelir mesela yazın falan böyle bir de onu bakacağım. yürüdükçe böyle yürüdük sıra ayağına yapıştır. Ya pıtırak pıtırak pıtırak diye. Kim ama kim temizliyor böyle bir mesela pis pis bir trafik kazası olduğu zaman? Pis diyeyim. Yani can olduğu yolda can kaybı olmayan ama mal kaybı olan şöhör kendisi bizzat tamam. temizliyor hadi canım Tabii veriyorlar eşek bir kov... gibi temizliyor bir kova su ondan sonra sabun. Abi bir su. kamyon karpuzun pisliğini sen bir kova suyla biraz zor Hayır. kusur dilerim kusura bakma onu yaparken düşünecekti taşırken iyiydi bir taraftan arı kovacaksın bir taraftan temizlik yapacaksın i̇şte ortaya saçılıyor ya neyse bu kaza yapan araç da falçata taşıyormuş ayıptır söylemesi <Gülüyor> efendim Falçata. falçata. Bir kamyon maket yani maket bıçağı. Maket bıçağı <gülüyor> <gülüyor> evet bir kamyon dolusu. Bunlar <gülüyor> e, maket... aynı şey mi? Falçata mı? Hı, Hı. Maket bıçağı. Yoksa falçata metal olana falçata deniyordu. Maket bıçağı plastik, mavi, yeşil, sarı yok, olan. Yok yok ya normalde aslında falçata eski tabiriyle böyle hani keskin ucu şey Hı. Ama sonra bir maket bıçakları çıktıktan sonra işte falçataların bu, şeyi olmadı. Falçata biz Anadolu Lisesi'nde falçata derdik. Sonra ben sağda solda falçata mi? sanki hapishane yıllarında öğrendiğim bir kelimeymiş gibi baktılar Mesela bana. Mesela biz de büyüteci adese derdik. Sonra zaman içerisinde... Yalnız marka veremiyoruz Fahim. <gülüyor> Ege sen de iyi ki gitmişsin şu Anadolu Lisesi'ne. Öğrendiğin her şeyi Anadolu Lisesi'ne. Şey Siz kontrol derdik. kalemine murakebe kalemine erdiniz değil mi? <gülüyor> Murakebe'yi ver. <gülüyor> Murakebe kalemi nerede? Mesela şarjlı Mesela... e, matkaplara da şarjlı deniyor artık. <gülüyor> Şarjlı'yı ver. Ben çok usta söyledim şarjlı diye geçiyorum. Mesela zaten şarjlı başka bir şeyleri olmuyor ki. Doğru Ustanın diyor. başka şarjlı nesi olur ki? Çekül. Arkadaşımız, arkadaşımız çekül. Neyse ne ben bir falçata konusunu tamamlayabilir Buyurun. miyim? Falçata kamyonu aracı... E, kaza yapınca bütün nereye o sokaklara falçatalar ne oldu dağıldı Saçıldı. bütün psikopatlar da <gülüyor> devlet bize falçata dağıt fırladı herhalde. Vallahi 40 tane aracın lastikleri patlamış üstünden geçen araçların. A rezalet kaçmış. Patlamış olmasından daha kötü Abi, bir şey. Abi takip ettiğin aracın ne taşıdığına bakacaksın. Tabii doğru. Bakacaksın. Önünde mesela benzin taşıyor işte tüpgaz taşıyor bir şey taşıyor. Yaklaş Onlardan ona. yaklaşma. Ha yaklaşma. Yaklaşma. Yani ben ne bileyim <gülüyor> orada hop alırsın doğ <gülüyor> patlarsan. <gülüyor> Onu... Ha mesela portakal taşıyor al veya ne bileyim domates taşıyor al. Ne taşırsa taşısın 88-89'u ne yapacaksın? Koruyacaksın. Koruyacaksın yani. geçmeyeceksin. Yani ne taşırsa taşısın bir de adam gibi taşısın. Değil mi Oktay? Değil mi? Doğru trafiğin doğru. birinci kuralı ne taşırsan taşı adam gibi taşı. Ee, neyse köprüden Mecidiyeköy istikameti trafiğe resmen kapatıldı demişler. Ben böyle ölümcül olmayan kazaların trafiği tıkaması durumunda o kazayı yapanlara... Trafikte beklemek zorunda kalanlar ters konuşuyorlar ya. Konuşmuyorlar da araçların içi. Adam zaten kaza yapmış. Canı sıkkın. Bir de Hı -hı. ters ters bakıyorsun. Geri zekalı, şurada şey yapmış falan diye geçiyorsun. Çifte darbe oluyor adamlara. Sen bir boğazını temizle önce. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, bir sorum olacak. Siz hiç bağla bir şey demediniz. Ulan bir kamyon falçatayı kim kullanıyor? Nereye gidiyor? Ne oluyor? Bir kamyon falçata olur mu? Hayatınızda hiç mi şey görmediniz Abi, ya? Abi sen bir kamyon falçata fa fabrikasından çıkmıştır o. Bir kamyon falçatayı aynı dükkana götürdüğünü... Düşünme faiz. Sen Kendikten bir şey, şey soracağım gizli, gizli da çok dağıtıyor. özür dilerim. Yani böyle falçata dediğin şeyde bence fabrikada falan üretilmiyordur. Küçük imalathanelerde üretiliyordur. Bir kamyon falçata olur mu ya? Ne kadar rahat şey yapıyorsunuz yani. Bir ya kamyon falçata. Ülkemiz bir falçata ürün. cenneti Tabii mi? İtal falçatadır bunlar büyük ihtimal Ben Türkiye'de falçata İhra üretilmiyorum. mi diyorsun? Ülkemizde üretilip tüm dünyanın Yok, yok falçata... dışarıdan gelmiştim. Gemiden yüklemişlerdi Çin'den gelen falçataları dağıtıyorlar. Ne böyle? yapacağız biz o kadar ülkece falçatayı ya? Herkes Bu, el işine başlıyor artık. yani? Doğru. Zız, zız, zız, keseceğim bir şey de yok Oktay, en son falçatayı ne zaman kullandın? En olayım. son falçata, bizim evde 3 tane falçata var. Bizi ki... ne içinde kullandım bilmiyorum yani pazardan aldım da diyebilirim korktum İşte iki ben. falçata bir mamçika var ee... Üç tane falçata var çünkü e, mimarlık fakültesinde Fahir çok e, ha, insanın kendi Bu kadar mimarımız var mı ya Tabi vücudundan bir parça gibi kullanıyor oradaki A, arkadaşlarımız Bir uzlu gibi, gibi kullanıyorlar ha, Bir gibi kullanıyorlar Tamam demek ki mimarlık öğrencileri Tüm dünyadaki mimarlık öğrencilerine birer falçata armağanım olsun Falçata mimarlık tabii... öğrencisinden çekin demişlerdi bana ot diye başladığımda. Tabii. Onlar yani alet taşır falan. Diye. Alet taşır bir de onlar böyle artık e, hakikaten dedikleri gibi çok profesyonel bir uzuv haline getirdiği tut, için tut, tut, tut imzasını aklı, atar dedi göbeğime. Aklını alır. İtalyancadan gibi. Ben biraz araştırma yaptım falçata hakkında. İtalyancadan geliyormuş e, kökeni. Çok merak ettim. Falcetto. Ederim. Falcetto. Mesela benim evde e, Simplara al falcetto. Mesela falçata enstitüsü. Gretuar da deniyormuş buna. Hiç duydunuz mu? Vallahi değil mi? Gretward bacağını takarım diye bir laf ettiler <gülüyor> mi bugüne kadar? Hayır. <gülüyor> ee, ondan sonra esas nereden gelmiş bu? Ee, ha, eski eskiden İspanya'da kullanılan bir kılıcın ismiymiş bu. Hmm. Oradan efendim bu günümüze bu kadar büyük bir kılıçca gerek yok gerek diyerek küçülttü, küçülte, küçülttü. Mesela ilk jet telefonları ne kadar büyüktü? Onlar da küçüldü, küçüldü, küçüldü o İspanya'da kullanılan kılıç e, kabzası e, kancı şeklinde hı hı. bitiş yeri de kuş ya da ne şeklinde olabilir bir başka hayvan Gaga, a, kuş, at, a, a, aslan aslan ağzı a, a, a, At. at. <gülüyor> bir harf vardı ilk harfini ipucu olarak verdim size ama <gülüyor> at şeklinde stilize edilmiş a, zamanında. zamanında bir tane atlı falcetto sizin beyefendi kuşlu efendim iki kuşlu bir atlı falcetto diye İtalyanlar öyledir sonra da pizza Falcetto ile pizza kesmek. Aa doğru. İtalyanlar niye kullanıyor diyordum. Tamamen pizza kesmek amaçlı. Sen Mesela ben... evin genç kızı falcettoyu mutfak masasına sapladığında evlenme zamanı geldi diye. Hadi ya şeyler. öyle anlamları mı var? Tabii tabii. Mesela bak Napoli bölgesi o konularda şeydir zayıftır. Mesela Napoli pizzası kesilmez. Çünkü orada falcetto yasaktır. Onların o bölgeye falcetto girmeyince adam pizzayı neyle kessin? Evet, neyle keseyim ben bunu demiş İlhan ya? Hanım'ın bir sorusu var. Yes, Buyurun. Buyurun. Well. Ee, aslında bir bilgi veriyor ama bunu ben size soru olarak... <gülüyor> Bakalım biliyor musunuz diye sormak istiyorum. Ortalama bir mimarlık öğrencisi ayda kaç falçata kullanabilir? Ortalama Üç, bir üçün mimarlık üçün öğrencisi. 3.5 falçata kullanabilir. <gülüyor> Ama tam onu tam yapacaktık ya. <gülüyor> Tebrik ediyoruz. Ee, sevgili Hilal Hanım'a sevgilerle diyoruz. Teşekkür ne yapalım ederiz. bitirelim mi bu saati? Saati bitir. Bitirelim. Saat bitirme zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki saatte buluşmak üzere. Ve de davetiyeler de havalarda uçuşacak <gülüyor> haberiniz olsun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi tamam şarkılar çok güzel de biraz da biz konuşalım sevgili dinleyiciler. Yani e, bir espri, bir şaka, ne bileyim bir ses değiştirmesi bile hoş olacaktır yayın için. Ege ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Onu sen söylemesen bu yayın böyle giderdi. <gülüyor> yani nerede, niye biz konuşmuyoruz, konuşamıyoruz? Resmen Tabii ki çok kısıldı. baskılar da var. Şeyler var de. yani. Öyle istediğimiz konuyu da konuşamıyoruz. Yani, Öyle bir, bir durum şey da var ya. sevgili Diyorsunuz ki şarkıları bağladılar. Biz konuşmak istiyoruz ama baskılar var. Mutfaktan çıkamazsınız gibi bir baskı oluyor. Üstümüzde. Evet resmen buna Zizlik. mahalle baskısı değil. Beyefendi diyorum <gülüyor> abite davetiye vereceğiz. Evet abitlere davetiye neye göre vereceğiz hocam? Bir yarışmaya göre vereceğimizi söyledim. E, beyefendi. E, çok güzel evet, bir. Evet o beyefendi gitti. Evet, Onu dedi gitti ben sorun vardı bir iki tane. Zaten veriyoruz biz siz niye geldiniz? İyi bu sabah bir falan diyor. Sevgilim niçinler? Her şey konuşuyoruz. O zaman bir şeye göre verelim. Neye göre verelim? Hemen ne zaman olduğunu, ne zaman 27 biraz... Aralık'ta Tatbikat Sahnesinde Ege Kayacan'ın şahsi şovu o biletler mavi biletten. A Abitleri soruyoruz ya. Abitleri soruyoruz. Abitleri 27 Aralık'ta. Abitleri Aralık. bir abitler burada yazıyor. 16 Aralık Salı. Bir gün özel gösterimle mesela bu ay senin. Ee, şahsi Şov'un 27 Aralık'ta ya hı hı. Özel gösterimizde de 16 Aralık'ta ya Evet Bir gün aynı güne gelirse ne yapacaksın Ege? Valla işte ben biliyor musun Geçen bu gün, gün bir ağladım bürgenin karşısında ben Bu fikir aklına gelince Evet mi? böyle bir korkum var dedim o falan dedi A ne ama de, o Nasıl zaman, ağlıyorum gerizekalı falan dedi. dedi Ay derdim bu olsun falan dedi ya Ağlıyorum ağladıkça ben açtım Çok havalı gitti. bir şey ama Abitlere karşı Ege Kayaca'nın savaşı ya bu Tarafınızı seçin Yani Bir You şey have peace of woe çalıştık, Ağladıkça açıldın mı Ege? <gülüyor> Daha kötü oldum çünkü en çiz Ağlamayı çirkinleştiren şey galiba Asyumük Nasıl ya? Ya yani mesela kibar kibar şöyle gözünden bir yaş süzülse ne kadar güzel. Ama böyle katıla katıla ağlayınca sümükler de akıyor ya. Ya o değil işte burun kanalından o göz yaşları evet. beraber şey yapınca. O çekme de teknolojisi aslında ama. E, vücut, yani... Vücutta onu çekme teknolojisi var. <gülüyor> yapınca işte o da çirkin bir o oktay. Ağlamın dramatik adamın... havasını şey yapıyor ya. Olur mu o dramatik o hava katar ona ya. Ama tabi şimdi fır, yani fır, fır, fır, burun çekincesi senin gözün önüne getirdiğin kim ben mesela Kenneth Branagh'ı gözüm önüne getiriyorum Ama şimdi şöyle ne kadar güzel o vık Senin vık burun, vık burun diye çekmesi ayrı. Çok güzel olur, çok dramatik benim burun çekişim ayrı. Doğru. İkna oldum şu anda Fahir, bu ikna edici. Fahir. bir ara mi? ikna olmayacaktı. Sen bir orada bir yarım saniye daha uzattın ya, o zaman ikran, ikram İkram mı söylüyorsun <gülüyor> göz yaşını? İkram mı Zorlu bir yarışma olacak. Sadece onu söyleyebiliriz dinleyicilerimize. Reklamlardan hemen sonra başlayacağız. Hay hay. Ee, bir çift mi iki çift mi? Ne diyorsunuz? Bence bir, bugün bir çılgınlık yapalım iki İki, çifti çifti, iki evet ya. Yani. İki çifti mutlu edelim. Belediye evet. gibi. Yani çünkü böyle bir çift olunca sanki bir gibi bir ve, şey oluyor. Ve aynı anda gitsinler özel evet, Ne dersiniz? Süper olur abi. Süper olur ve bir birbirleriyle kaynaşsınlar istiyorum ben. Aynı anda iki özel çift. hayatlarında da görüşsünler. O çiftler özel hayatlarında da görüşme taahhüdü vermeleri kaydıyla Muhallebi şerhime şerhime öyle koyuyorum ben. Şerh de güzelmiş yani. şerh. Bence şerh daha mi? güzel. Bence de muhallebi şerhi daha güzel. bugün böyle ağzımız yüzümüz bir kelimeleri söylerken ne bir bileyim, sağa sola şey çekiyor. Var. Bir şey var içinde. Şimdi de boğaz temizlemeler falan. Vallahi billahi ya rezaletin Daniska'sı. Daniska perdesi. <gülüyor> Allah'tan reklama falan gireceğiz de oradan içim rahat yoksa başka bir şeyim olurdu yani. Hmm, Hiçbir şey sevmiyorsun. Neyse olay olay olay var mı oktay? Olay olayımız özel gösterime daveteler vereceğiz. fayr başka olay ne olay olacak yani, ya? İyi tamam. Bir toplayalım hemen öyle bir şarkılar bize şarkıları şey yapmayalım yalnız bak kandırıyor onlar bize Arka arkaya giriyorlar. Evet. evet şey doğru. Bir, bir Bence şey sorumuz da şu olsun bu orta dünya evreninde takılsaydınız ne olmak isterdiniz? Nasıl İnsan ya? İnsan mı elf mi ork mu? Efendim, ee, abit mi goblin mi? Aklınızdan ne geçiyordu? Hangi ırktan olurdunuz? Hangi yapardınız yakın, yakın buluyorsunuz? Yani biz Gücülük aslında mi buradayız. Hangi seçerdiniz? Efendim şövalye mi olurdunuz? Cüce olup da işte Nalbank mı olurdunuz falan bu tip şeyler. Bence çok güzel bir şey. Herkes karakterini belli etsin. Evet, herkes karakterini tamam. belli etsin Eğer dünyamızda bir abit dünyası olsaydı siz kimlerden, kimgillerden olurdunuz? Kimgillerden olurdunuz. Tamam diye sorumuzu soralım. Oktay sen onu Twitter'dan sonra kadar zaten anca reklamı dinleriz. Hay hay. Sonrasında da yarışmalar falan filan derken bir saniye. Kalasların boyunu ben nereden bileyim? Beyefendi ben nereden bilebilirim kalasların boyunu ya? Allah Allah kalasları da <gülüyor> bana sabahlar. Sabahlar. sabahlar. Radyo OTTÜ derseniz modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Radyo OTTÜ'nün 107. özel gösterimi ABET. Ee, 16 Aralık Salı günü sinemaksimum cepha sinemalarında herkesten önce izleme şansı sunuluyor bu filme ee, Radyo 30'ün şanslı dinleyicilerine biz de iki davetiye vereceğiz iki çifte davetiye vereceğiz bu sabah ve sorduğumuz bu orta dünya evreninde hangi ırktan olurdunuz Tabii ki e, o zaman biraz ırkçılık var yani maalesef e, bütün filmlerde bunu gör gördük evet. Müziklerin Efendisi'nde de gördük efendim abit üçlemesinde de gördük maalesef böyle yaygın bir ırkçılık var üstelik evet. sizin ırkınızı sileceğiz falan filan diye böyle herkes orta dünyanın hakimi olmaya çalışıyor ama şöyle umutla bitiyordu ben ilk filmi geçenlerde gene izledim ee, bütün ırklar siliniyor Hı -hı. insanların devri başlamıştır diyor o yüzden ben hemen baştan söylüyorum kesin insan olurdum Şimdi özeniyoruz mesela. Herkes elflere özeniyor canım. Elfler, e, elfler. Ama Kim, elflerin var. ne sıkıntıları ama vardır elflerin ya? Elflerin sıkıntısı şey yok ya. Uzun ömürlüler bildiğim kadarıyla 300-500 yıl öyle takılıyor. Sıkıntısı takılır. olur mu ya sıkıntısı Tabii yok. her örgün hmm. sıkıntısı var. Tabii ki de yani. yani ne bileyim laktoz mesela. <gülüyor> öyle bir laktoz intoleransı vardır mesela. Süt içemiyor adam. E, ben tabii. şimdi peynir yemedikten sonra 5000 yıl yaşamışım elf olarak. Ne bu işte? Sen bir Çanakkale ezinesi yemedikten sonra, bir kars kaşarı yemedikten sonra, affedersin bir bergama tulumu yemedikten sonra ben o hayata hayat mı derim? <gülüyor> Yani diyorsun ki hafta sonu Gakır'da kahvaltılar başladı mı diyorsun? <gülüyor> Vallahi herkes elf olmak isteyecek. Aman kimseciklere söz vermeyin. Bir ork, ork, iste ork isteyen birisi olursa ona ben... Var. Elf istemeyen de var. Elf istemeyen Mesela, demiyorum. Elf istemeyebilir elf ama ork olmayı isteyen varsa... Mesela Erdem Bey elf demiş. Ee, ondan sonra Güler Ufuk demiş ki elflere özenmekle beraber kısa boyun ve taraklı ayaklarım göz önüne alınarak... Hobbit olurdum demiş. Ama burada teknik şeyi sormuyoruz zaten. Tabii ki de. Kime yani benziyorsunuz? Seçme diye. şansınız Yoksa var. Yoksa hepiniz Elf'e benziyorsunuz yani. En güzelleri onlar diye söylüyorum. Bilmiyorum herkesin güzellik anlayışı farklı olabilir de. Barış Bey Elf olurdum demiş. Ondan sonra. Ee, Herkes Elf'e Seri atik eli ayağı düzgün oluyorlar demiş. Bak mesela Emre Bey de Elf demiş. Hep kadim gözleri. Kadim gözlerin, kadim, kadim gözlerinden muhabbet kaptım. Hem de dönırım. gözleriyle çok güzel görüyorlar. Buradan baksam köprü trafiğini görürüm demiş. Görür. görür. Ki Ankara'da olmasına altyazı. rağmen. Ankara'dan tabii canım. Evet. Ondan sonra başka ne demiş? Hobbit olmak isteyen var Doğan Bey. Ondan sonra ejderha olmak isteyen var. Bak ejderhalık da çok güzel. Tabii. Onlar da hem uzun yaşıyorlar. Hem bir de böyle bir uçmalı uçmalı bir Özgürler tabii bir, bir de özellikle. bağımsız <gülüyor> özgürlüklerine düşkün çok özgürlük. Tabii doğru. Kova erkeği gibi yüzük yani. Yüzük olmak istiyor ama yüzük olunabiliyor mu? Yüzük olunur. olunabilir. Takmak için. Ama uçur, şey sağ, o şey, sağ, özel, şey. özel yüzükten değil. Ney? Yani alliance. Ozan bey demiş ki cüce duvar ustası ve savaş zamanı iyileştirme yeteneği de olan bir savaşçı. Vay vay vay vay vay vay vay vay. vay. Cüce duvar ustası. Güzelmiş bence. Duvarların Duvarları 3,5 metre olabilir. Ne yapacaksın o zaman? Seçkin Polat ent olurdum demiş. Ent. Ent ne ya? O ya. Ya ağaç Yarı insan var ya. Konuşan ağaçlar. Onlar. Onları tabii kimse şey yapmıyor. Kali almıyor ama. Bak. Yalnız onlar da tam tembel adamış ya. Niye? Bak şimdi düşününce. rahat Onlar ağır. Ondan sonra zamana yaymışlar işlerini. Çok güzel onların. Ya dinleyicilerimizi şey. almayacak mısın? Telefona? Dinleyicilerimizi maalesef telefon ee, bir şey yetkilimiz olmadığı için. Ortalama bir entin ee, boyu. hakkında bir fikriniz var. Ortalama bu. bir entin boyu. Alo İsmail. Acaba Bülent'i araman lazım abi. Bülent. Bülente bülent sor. Bülent İsmail açmıyor Bülent'i söylemiş midir? İsmail bir tek Bülent'le konuşuyor Türkiye'de. <gülüyor> Bülente ara Bülent'i. Bülent biliyor. Bülancım, e, kaç Entim boyu Entim boyunu sor. Antim bu boyun. entlerin yaşları üç, üç, şey üç, üç, mi acaba üç, ya? ya? E, yaşlı mı? Okta 3 3,5 metre diye e, cevap geldi yaşlı, onu söyleyeyim. Bir yaşlı bir havası yok mu e, bu var, Zaten bunlar gençken bile yaşlı yani. Ağır oluyorlar ya bunlar. Ha yaşlı doğuyorlar be. Vallahi be. E al bir tane dinleyicimizi öyle şeyden. Bey, sana Sığ ama yakışıklı elf olayım şahane takılırım demiş. Sığ mı? Hı. Nasıl sığ? Yani öyle işte, işte güçte hmm. şey olsun ha, istemiyor. Oradan alamıyormuş sevgili dinleyiciler. Tamamen teknik mi nedenden dolayı maalesef ya. Bak Burak Bey nazli. Sizi Twitter'a yönlendirelim. Boş yere Beyhude arayıp siniri evet, kesmeyin. Twitter'cıların sabah olsun. Herkesin çünkü şöyle bir durum da var. Şimdi Twitter'dan katılanlar iş yerinden katılabiliyor. Herkes telefon edemiyor işinde gücünde olanlar. Ama Twitter'dan mesajını veriyor. Bu sabah da onların yüzü gülsün. Hakikaten bak o yaşlı havası varmış galiba o yöntelerin. Daha doğrusu yaşlı hava diye hissettiğim şey gerçek galiba. Çünkü Emre Bey demiş ki iyidir. Ayaklı kütüphaneler tüm orta dünyanın gelmişini, geçmişini uzaktan izleyip takılıyorlar maşallah. Gelmişini, demiş. geçmişini biliyor, yani, biliyor diyor. yani. Hem de bir mesafe koruyabiliyor. O çok güzel. Mesafe koruyor, bilmek ne demek ya? Yani orada savaşlar olduktan sonra. Ama yani, bize ya, dokunmadıktan sonra. gelince şey yapıyorlar. Biz hancıyız diyorlar yani. Biz hancıyız yani. yani. bunlar yolcu diyor. Bunlar bir şeyin altında oturabiliyor mu acaba ya? Neyin? Bir ağaç altında şöyle 4-5 bir araya gelip. Sırt sırta verme olabilir. O, o da saçma. Erhan Bey demiş ki kolu çizikli Uruk olmak isterdi. Uruk mu? Onu bilmiyorum ya. Uruk ne? Bu, Urukta, Uruklar şey ya bir, bir cins savaşçı ama kötülerde. Ha yok iyiler miydi ya Uruklar? Uruklar. Uruk, Uruk Kalbim ne demiş? Kalbimde Uruk acı. Hangi kapıyı Hangi çalsam. kapıyı çalsam, Karşımda Uruk Ork, ork orkça da ork demek. Ha şey orkla bir şeyin karışımı mı? Bunlar böyle best of falan gibi bir şey mi? Best kara, of ne ya? Kara orklar. Orkla bir şeyin ha, karışımı ha, ne? Kara orklar. O, yani anne tarafı orklu, baba tarafı a, affedersin. Bir model üstü gibi farkını aynısı. vermiş. Ha şey olanlar, iri iri tosun. İri iri orklarımız var. Orklarınız nasıldır? O orkların boyu 3,5 <gülüyor> metre olabilir. Niye kimse insana özenmemiş ya? Buruk olup orkları piyon gibi yönetmek isterdim demiş Hortma isimli dinleyicimiz Twitter'daki ismi ondan sonra elflerin çirkini olacağımı orkların giderlisi olurum demiş Başar Öztürk ne demek ne demek o ya elflerin çirkini <gülüyor> olacağını, orkların abi. giderlisi olurum orklarda kendi aralarında konuşuyorlar nasıl abi iyi abi gideri var Aydın demiş ki Gandalf olur emekliliğimi alır bir sahil hobbit köyüne yerleşirdim Bak bu Mis. ama o zaman yine gelirler ya kimler? Birileri gelir abi. abi Gandalfsan gelir, gelir birileri. Tabii yani öyle el, kötüsü el öpmeye gelir. Emekliye ayrıldığını eğer gelir, ne şey gelir. yapıyorsan, yani sen Gandalf'ı gör e, bankamatiğinin önünde emekli yaşını çekerken kimse gitmez artık o adama. Bir de ver eline gazeteyi, bulmaca ekini, çözsün orada. <gülüyor> top, bir de top sakala çevirsin kuşadasın. Gandalf'ın sağ kolu diye bir şey var mı? Orta dünyada. Hep yalnız takılıyor. Yani gördüğüm. böyle bir her zaman yanında olan işte onunla dertleşebildiği falan böyle şey bir var, ikinci adam. Var var var. Kim kız, var? Kız kardeşinin oğlu var ama oğlu gibi seviyor. Kız kardeşinin oğlu mu? Heri diye bir çocuk. Yeğeni, Yeğeni yani. yani. Hı -hı. O benim yeğenim demiş. Yeğenim. Harry Artık mi? bu evin direği sensin. Bizi aşk getireceği. İzmir Harry mi? Heri hmm. Hiç filmlerde kitaplarda yok da bilinen bir şey. Yani bir iki yerde bahsediyor. her olsaydı şimdi yüzüğü çoktan halletmişti ama işleri var dedi. Ben Harry okuyordu, okuyordu o zaman diye. canım. Okuyordu o zaman. Ben İstanbul Teknik demiş. Üniversitesi'nde okuyordu. Teknik üniversite mezunu. Teknik üniversite Herif. mezunu tabii. Eri Teknik üniversite mezunu. O zamanlar galiba şey de yoktu değil mi? Sınav da yoktu. İstediğim bölüme girebildi. Her var. Mimar Sinan güzel sanatlar istiyormuş ama hmm. olmamış. İstanbul tekniğe gitmiş. Ama içinde hep bir ukde kalmış. O da çok köklü, çok güzel bir üniversite. Tabii tabii tabii canım. Burada bahsettiğimiz üniversitelerin alayı köklü. Bu programda köklü olmayan hiçbir üniversiteden bahsedilmemektedir. Meslek olarak ne yapardınız siz böyle elinde kılıçla maceradan maceraya mı Yoksa... Ne zaman? İşte orta savaş orta orta savaş mı? zamanı mı yoksa barış zamanı mı Ben savaş, savaş zamanı... zamanı Manyaz biz Savaş zamanı biz işimizdeyiz Ben orta dünyada zaten huzurlu bir dönem görmedim Hep savaş hep savaş hep, savaş, hep şey. Hep Yemin ediyorum orta düşmüş. dünya 1 Orta doğu 2 Barış zamanında neyi anlatsın şimdi Hocam yani? çok güzel bir saptama yaptığımı fark ettiniz mi Orta dünya 1 orta doğu 2 dedim Hiç barış dedim yani <gülüyor> baya burada Bu saptama lütfen bir kenara yazılsın Gollum bir ırka ait değil ama Gollum olmak isterdim demiş Can Yiğit. Gollum'un da babası Hobbit. Adamın hayattaki tek derdi yüzük demiş. Başka derdi yok ama o da çok büyük dert. Orada şey yüzük bir metafor yalnız. Onu da ben baştan söyleyeyim de ona eee, göre serbest. Yani derdi evlenmek. Anıl Bey demiş ki vallahi bilgileniyoruz dinleyicilerimiz sayesinde. Anıl Bey demiş ki o entler bayağı yaşlı demiş Gandalf'a genç efendi diye hitap ederdi. Genç efendi şey. mi? Treebeard. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey varmış. Ondan sonra anam babam düz insan olurdum demiş. En temizli demiş Zeynep Hanım. Çok Bu, güzel valla ben de Zeynep Hanım'la aynı ırktan olmanın mutluluğu. Hem konuşayım. aynı kafadasınız. Tipe bak etmezmiş gibi aynı ırktansınız. Herkese de güderim yani. Geldi geldi geldi ayaklar geldi diye. Jedi so şövalyesi olmak istiyorum demiş Emre Bey. Jedi mi? Hı -hı. Onu alamıyoruz Kadri hocam. Orta yok ya başka Jedi şey, şey konuşuyoruz. Her şey var demiş orta dünyada. Niye ben mi? Ben mi demiş? Bir ben mi battım demiş. Bir ben demiş. mi demiş yani. Yani. O da haklı. Valla yani. ötekileştirdik Doğru ya tabii. Ondan sonra e, Ceda Kemal Bey de yemek yemeyi çok seven birisiyimdir. Ee, neydi ya o e, öyle <gülüyor> doğrusu, biridirim doğrusunu doğrusu <gülüyor> söyleyeyim Yıma, yemeği seven biridirim Kemal Bey meslek olarak da tobakko şop istedirdim demiş Aa, o da tütün, or tütün, orta, tütün, orta o dünya satıyor çünkü demiş Aa, ama orta dünyada da yasak ben olsam bütün o orklara falan bıraktım ne yazar niye orada sigara yok da pipo içiyorlar pipo içiyorlar Aa, olsun o da bir şey o da sanki çok mata üzenilecek bir şey mi Tabii hakikaten de, aslında nargile zahm, çok zahm. güzel işler Hı. bak nargile orada savaş nargile kafe açacağım ben orta dünyada Allah Allah Millet orta. Tost da daha... vereceğim. Tost vereceğim. Ayran vereceğim. Çay bana. vereceğim. Ben nargileyi 20'den satarım gibi geliyor. Vallahi çok... Ali Bey demiş ki bana savaş sadece daha şey olur. 2-2,5 lira bana maliyeti düşün. Neyi satıyorsun 20 liraya? Nargileyi. nargileyi. <gülüyor> bir de ejderha alacaksın. O ateşi bitene ha diye verecek ateşi. Onu şeyin olsun. başına Közcü yapacaksın. O ha, közleri arada, sürekli. Hallacak. Abi bunu közü yenile. Ha, oradan Ejderha'yı sen çalıştırabiliyorsan zaten nargileci Yapmana gerek yani yok çalıştırmayacağım ya. canım ortak ama küçük bir yani %10 hisse vereceğim ona Eczerha bir de yok. insan olmadığından SGK'sı da yok onun nasıl yok canım tabi yok Eşek orta dünya, SGK. abi, orta orta dünya da, SGK'sız adam çalıştırmıyorlar adam abi valla benim bildiğim SGK'sız çalışıyor diye bir şey var hmm. ya da primleri mi düşük bilmiyorum ama bir şey var bir avantajı var ben bildiğim kadarıyla Evet ya bizim orta dünya bilginiz zayıf biraz vallahi çalışsanız diye. Biz hep orta dünyayı hep kendi dünyamız geldi. gibi biliyoruz ya. Evet <gülüyor> yani düşünme. her dünyayı kendi dünyamız gibi zannediyoruz. En büyük hatamız da bu değil mi? Orta İnsanları dünyanın... kendimiz gibi bilmek, herkesi kendimiz gibi bilmek, orta dünyada da kendi dünyamız gibi bilmek. Yani yanlışınızı da düzeltmek için 16'sına kadar bol bol konuşacağız bu konuyu zaten. E, eğitilmiş olacağız. E, Egecim şimdi yeri geldi çok özür diliyorum yani eğiteceğiz falan dedin de. Ee, hala çok bir tweet, merak çok konusu. Tweet çok tweet var ama e, kalasların boyunda sürekli değişiklik arz ediyor. Gene bir rakamlar geldi. Güncel rakamları alacağız. Güncel sonra. rakamları almak üzere şu anda e, borsa... E, ama önce bir şarkı dinleyelim bu sefer. Ne dersiniz? Arkadaşlar ne dersiniz? Ne çalacağın şarkıya göre değişir. Çok güzel şarkı Bir dakika öyle olmaz. Adını ver. Furthermore'dan dinleyeceğiz. Bir, bir dakika o zaman oylamaya geçiyoruz. Furthermore'dan şarkı dinlemek isteyenler... Ya ne yapacağız dinlemezsek? <gülüyor> Onu da söyle de var. Değiştireceğiz. Yani... <gülüyor> Parçayı değiştireceğiz. Sen başka bir şey mi var artık? Başka bir şey ya. Böyle insanın içine kıpır kıpır yapacak bir şeyler var ya. Geçen sabah çalmıştın ya şeyden böyle. Özgünden böyle... kıpır kıpır çalsana. Yine. Özgünden kıpır kıpır. Böyle insanın içini ımıl ımıl eden böyle. New Kids on the Block gibi mi? Yok yok onun ben, gibi tamam, değil tamam. de böyle İspanyol şey gibi de böyle. İspanyol meyhanesini mi çalayım? İspanyol meyhanesini çalayım. İbriyansayın kat... gençliğine gitmek istiyorsun galiba enerji. Ha? Aa, işte bu. Eyes of Haa <gülüyor> Aisle of Best diye geçer. Well done samaطلع. Sabahlar, Modern sabahlar modern sabahlar Radyo Tümbü'ne semanlar son 10 dakika Siz sevgili dinleyiciler Radyo Tümbü 107. özel gösterimi Abit'e davetiye vereceğiz iki şanslı çifti belirleyeceğiz ilerleyen dakikalarda orta dünyada bir ırk olsaydı hangi ırk olurdunuz diye soruyoruz yeni bir ırk olabiliyor muyuz hocam? yeni bir ırk olabilirsin tabi ya tabii. orta dünyaya şu lazım diye bence orta dünyaya Arnavut lazım zaten abi zaten insan, niye insanı seçtin sen <gülüyor> ya gel. Arnavut ırkı bildiğim, şey bildiğim şey ya bildiğim şey ya bildiğin şeyle bir mesleği değişik yaparım, büyücü yaparım mesela. Yalnız büyücü ben olamayacağım o kadar garantiki. Çünkü... Sebat lazım yani. Sebat mı? Her işte sebat lazım. Mecburen büyücülükte de sebat lazım. Diğer mesleklerde şey de sebat lazım. Hakikaten kafa çok meşgul olur ya büyücüde. Ender Bey demiş kime ki? yapacağız papaz bismi yapıyoruz ne yapıyoruz şimdi burada tabistular. Domuz var mı domuz ya? <gülüyor> Ender Bey karı koca arasına kilit astırdı. Ender Oktay Bey. bir şey söylemiyorsunuz şey. hiç. Yıldız. Ender Bey <gülüyor> söyle söyleyeyim ya. Ben usul usul söylerim. Siz en azından konuşmaya <gülüyor> devam. Ender Bey demiş ki sevgili diniciler ent olmak isterdim de Ay Ender içimi kıydınız. Ne ent ya? Yol geçirirler diye This korkuyorum. Dicey the demiş. end. Bak. Bak, bak bak bak bak. Senin yavan şarkın yüzünden oradaki güzel gönderme <gülüyor> patladı. Şey Özür dilerim ben geri alabilir miyim onu? Artık alamazsın esprisi kaçtı. Panküt ne demiş? Panküt. Ne olmak isterdin demiş? Ne olmak? Yine evet. ipucu veriyorum bakın bana. At. At. <gülüyor> Bravo. At olmak isterdim demiş Panküt. At ırkı. Ondan sonra ne olursam olayım kuyruğum olsun yeter demiş Zeynep Hanım. <gülüyor> bak ne kadar güzel bir talep bir yaklaşım. Ama kuyruklu bir şey yok orta dünyada. Özür dilerim evet. ama... At Olurum var. Aa şeyler yöre, var. Yöre, Yaratıklar var ya. Tabii canım olmaz aa, mı ya? Aa at koşar baht kazanır. Ondan sonra Ekin Hanım galiba. Elf insan kırması olup insanlarla yaşardım. Ne şiş yansın ne kebap demiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özgür Can Öney ben. Özgür Bey hoş Özgür geldiniz. Özgür Can yayınıza. Öney ben. Evet. Neredesiniz şu anda Özgür Bey? Abi şu anda Eskişehir, Ottü, Siyahı. Eskişehir-Ottu arasında bir yerdesiniz Peki sever misiniz bu Türkiye'nin dünyasını Ya ö, ö, ö, özlemişim ya muhabbetimizi Abi ben Özgür manganın davulcusuyum ben Aa ne haber hoş geldin şehrimize Hoş geldin Özgür Heh, Hoş bulduk Ne İlk zaman geldin Ankara'ya Abi dün geldim bu işte gerçekle beraberiz şimdi D52 davul Betimvali için şimdi Hı. işte oturuyoruz kongre merkezinde abi birimiz var onda nasıl gidiyor ha, bugün dün mimarlık kampisinde olacak ha. gerçek şu anda arabayı kullanıyor dün o bağlanmış ben de yıllardır bağlanmamıştım bir bağlarım ne dalga geçmiştiniz benimle ya niye ben ne yapmıştık ya? ne yapmıştık Allah da bizim belamızı versin Özgür yaptık o gençlik dönemlerimizde öyle Affedersin abi, adi ben dedikli... o podcast'i dinliyorum eşim arabayı kullanıyor diye benlerine dalga geçmiştiniz. Ben telefonla bulmuştum. Allah Allah. Etkisi. Hiç de bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de aklıma geldi bak. Yazık. Yani Özgür Bey'in içindeki son rol ruhunu da dükkanda çocuk sohbeti yaparak ben emizledim. Evet, <gülüyor> Bakın evet, ne evet. ediliyorsunuz bu aralar kaçta yatıyor uyumasını şey yaptınız falan diyerek evet, Türk rock'ına evet. indirdiğim en son darbedir yani. <gülüyor> Eline <Rock 'n> rol <gülüyor> bu değil. Nasıl geçti peki dün ilk gün festivalin? Davul Festival. Abi dün gayet keyifliydi. Acayip iyi davulcular böyle hayvan gibi yardımcılar, sorular, <gülüyor> cevaplar gayet keyifli. İlgi var mıydı genç arkadaşlarımızdan Abi, ya? İlgi ilgi gayet iyi. Süper. Sizin de acayip desteğiniz var onu da biliyorum. Çok güzel bir şey sponsor. Ne konuşuluyor Özgür Bey? Kaç numara baget kullanıyorsun? Başka Konuşulan. Abi yani o da konuşuluyor. Ben mesela daha çok sektörel mevzularla ilgili konuşmak istiyorum. Hmm. Ee, i̇şte nasıl çalalım, ne yapalım, ne edelim, nasıl çalışmak lazım. Onunla ilgili mevzular konuşuluyor. Saat kaçta ee, mı İmali e, sen Özgür? Ben bir buçukta başlıyorum. Benden sonra e, Onur Erten var. Arkasından Can Tüzün. En sonunda Jared Coglin isimli Amerikalı bir e, Türk simbolu artisti var. E, böyle 4 kişi davulcuyuz bugün akşamda bir partileme olacak herhalde. Bakalım. Hadi bakalım süper. İyi eğlenceler diliyoruz valla. Hakikaten de çok güzel çalışmalar. Biz anlamadığımızdan davuldan şey ya, yapamadık. Maksat, ya. maksat yani şey insanları davul, müzik, kültürü babında bir şekilde birleştirmek. Birebir interaktif bir şekilde onlara mevzuyu göstermek, anlatabilmek aslında. O açıdan Gayet süper, şey süper, şey süper, süper yapıyorsunuz. Oldu. Var mı cevabım peki? bugünkü konumuzla ilgili. Arnavut lafı duydum ben biraz önce. O yüzden aslında arama. <gülüyor> Vallahi pek çabalamadım, değil mi? <gülüyor> oh, benim şey, yani Or Orta Dünya'nın Arnavut da var bende. O yüzden aslında bir de Arnavut, biliyorsunuz hiç böyle ba Balkanlarda özgürlüğünü ilan eden ülke. Evet. E evet. E falan. kimse ellememiş, dokunmamış. Ne hikmetse yani. Yok bulaşamamışlar ben... öyle Arnavut çünkü biliyorsunuz şey olur Arnavutlar İnazı, biraz inadı yani. şey olur hiç bulaşmayalım Aynen. abi şey olur sıkıntı olur diyemişler. Ama ben gene, gene muhabbeti davula bağlayayım bence davulcu ırkı olması lazım hmm. yani orada evet abi çünkü O kadar savaş oluyor bir hiç davul ritimsiz ritimsiz, ritimsiz yani değil mi? Hayır ondan ziyade bir yani davulcular hakikaten ayrı bir ırk gibi yani ne gitaristler arasında ne basçılar arasında böyle bir koordinasyon birliktelik göremezsiniz fakat davulcular dünyanın neresinde olursa olsun. Gayet rahat anlaşırlar. Siz davulcu olarak benim... sizin e, lideriniz Ringo mu? Dertsiz, tasasız. Ring... Ringo star diyorsun. <gülüyor> Olabilir. Yani e, pek rağbet görmedi ama bizim, olur da, e, hani... Bonzo'dur herhalde canım. Bonzo rahmetli tabii çok iyi adamdı. Abi seç birine de bari bir isim ver bize bir isim ver. Kimi seçiyoruz başına? Ha bir tane karakter olması gerekiyor. Irk ismi yok. Ha anladım. Yani, bir tane isim... davulcu lazım diyorsun. Tamam. Ha, ritim, ritim saz olarak girecek diyorsun şey. ritim saz olarak böyle troll trollerin yanında olsun böyle işte hobitler kovalasın falan filan Hobitler kovalasın gibi. seni. Çok büyük bedduadır orta <gülüyor> dünyada Bey, abi. Çok büyük bedduadır doğadır. <gülüyor> Allah. Çok teşekkürler Özgür Bey İyi çalışmalar size hoşçakalın. Kolay gelsin Hoşçakal. teşekkür ederim. Görüşürüz bye bye. Sen niye Özgür Bey falan diye konuşuyorsun bir resmiyet sokuyorsun araya? Ben bütün dinleyicilerimize Bey derim. Beyli hanımlı konuşuyorsunuz. Hı -hı. Aferiniz. Bize Anadolu <gülüyor> Biz düz lise olduğumuz için biz dümdüz adamlar çıktık. Kusura bakma ya Senin de şeyini düşürüyoruz tabi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Heh. görüşüyoruz efendim? Pardon anlamadım. Kimle görüşüyoruz dedik? Derya ben Derya. Derya Neredesiniz Derya şu anda? Şu anda evin çatı katındayım. Evin çatı katı. Hmm. Demek ki eviniz... Ee, yani eviniz. Ne dublesi ne triplesi yani. Sayfıyoruz o kadar yani. yani. Derya Hanım 300 liralık gaz yetiyor mu düblesi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çoğunlukla evde değilim. Hı -hı. Ne ee, yaparlarsa yapsınlar diyorsun. Aa, öyle de. öyle. Yok, Yok, yani. Bizimle konuşmak için mi çatı katına çıktınız Derya Hanım? Yoksa zaten işiniz vardı da telefon... Hayır. E, şimdi bugün evdeyim teşekkür ederim. Çatı katını ofis olarak düzenledim. Ama ofis. Home office. Duble set home office. Ne iş yapıyorsunuz Derya Hanım? Eee serbest editör olarak çalışıyorum. Aa, Aa, serbest editör. Aa ne güzel. Ne var elinizde şu anda proje? Ee, bir e Eskiden özel olduğunu düşündüğüm bir devlet kurumuna Hı -hı. E, bir kitap hazırlıyoruz. Ben de niye bu kadar öncesinde yani, bir düşünme şey oldu? Özerk. Hakikaten içinde bir cümle ama içinde pek çok şeyi barındırıyor anladığımız gibi. Aynen Bitti öyle. mi peki? Daha yeni başladık. A -a, ama siz hep son güne bırakmışsınız. <gülüyor> Hep son güne bırakma. Yarın çıkacak <gülüyor> kitap. benim bildiğim kadarıyla çünkü bugün. Ben, çünkü bir de odayı toparlıyor, ofisi toparlıyor. Çünkü insan başlayamazsın için. ya. Masayı bir temizleyeyim de ondan sonra oturayım edit. Yok yok çok dağınık ve pis çalışıyorum itiraf ediyorum. Diyar editörlük yaparken nasıl pis çalışabilir ya? Berrak bir zihne ee, sahip olması lazım. İlk önce masa temiz olacak ki. Hiç Geçir törenle alakası yok. Yani o şey kahve kupası bir tarafta, sigara bir tarafta, kül tablası bir tarafta böyle. Sigara yok. Sigara, sigara yok. yok. Sigara Ortakal yok. Portakal suyu var. Portakal suyu su var. Ortakal Ortakal su. Su var. Onu bırakıyorsunuz. Kesinlikle ben geliyorum alıyorum o gün. Ve ya. Emesliye ters. Bilemem. Bu da sağlığa ters. Yok. Yok. Yok. Buyurun peki Derya Hanım. Buyurun cevabınızı alalım hemen. Ben 40 yaşındayım. Hı hı. Hiç göstermiyorsunuz. Hiç göstermiyorum Ama. kesinlikle. Ee, bu seriyi bu sene ilk kez izledim ve daha önce e, işte yüzüklerin efendisi, Hobbit, Moby'den diye zaman ne ola de anahtarlık gibi tipler dalga geçerdim. Hastası Ama, sen, oldunuz sonra değil mi? Hastası oldunuz kabul edin. Kesinlikle 40 yaşında hastası oldum diye. ve e, erkek arkadaşım bana izletti bütün seriyi arka arkaya ve de. <gülüyor> Yani Sizden intikam mı aldı? Da... Ne yaptı böyle ya? Böyle bir şey mi var Cezalandırma yöntemi mi? Of, Yok, serili... sürecimdi o senin liderabilite tarihsürecimdi o. Haha anladım. Ee, orada e, bunlar iyi geleceğini düşündü ve hakikaten çok iyi geldi. Ee, evet. Şimdi 17 Aralık ipli çekiyorduk. Ama Hı -hı. 16 Aralık gibi bir şansım olduğunu e, fark edince... Bunu değerlendirmeksiniz. Peki evet. çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere diyelim. Çünkü programımızın sonuna geldik artık. Ha, şanslı iyi. ismi yok, belirleyeceğiz. Yok, Kolay gelsin, gelsin efendim. Görüşmek üzere efendim. Saygılar Sulak, efendim. İnşallah <gülüyor> efendim. Kabul Sağ buyurunuz iyi efendim. Günler. İyi günler benim. Son bir iki şey okuyayım. önemli çünkü. Okay, çok hızlı doydu. Demiş okay. ki cüce bir marangoz ustası olurdum. Kalasların boyunu da 3-3.5 metreye iz demiş. Bir de Zeynep Hanım hatırlatmış. Lord of the Rings aleminde drummer troll ...trol diye bir şey varmış. Ah evet göndermiş. doğru. Koca koca dom dom dom diye geliyorlar. Ya burada Özgür Bey en herhalde güzel, en güzel cevap oldu. Ama onlar Arnavut değil. Bir de öyle bir eksiği var. Pek çok tweet'i okuyamadık. Pek çok paylaşımı burada paylaşamadık. Allah ama, da bizim cezamızı ee, versin o zaman. Çok teşekkür kadar, dinleyicilerimize. Yani yetemedik, yettiremedik. Kimseye yaranamadık. Ama olsun biz yine... Devam edeceğiz. Sen evet. hoş bir türküyle veda edelim Ha? Hangi yöreden istiyorsun? Bilmem ki ben. Mı, istemiyorum. Yap yani öyle. Çünkü ara sıra bir iki Türkü söyledin sen bugünkü yayınımızda. Yok hani... canım. Kadim gözlerinden muhabbet kaptım mı söyledin bir? <gülüyor> İsterseniz onla bitireyim yani Senin en, en güzel yerin kadim gözlerin de söyle istersen. <gülüyor> Varsınız önce Senin... şanslı isimleri belirleye şanslı. Şansı... <gülüyor> Derya'nın Hanım... <gülüyor> girdi yalnız ya Türkiye duydun mu onu? Da vaktimiz bitti diye uğurladık çok ayıp oluyor yani şu anda. Evet doğru. İşte Türkiye zaman kalmayacak. <gülüyor> ee, hemen veriyoruz o zaman kim kimi verelim? Ay verin bir çatlayacağım ayol kime verecekseniz verin. Cüce Marangoz ustası olmak isteyen Cengiz Bey çıktı <gülüyor> tebrik ediyoruz. Nereden çıktı onu tam bilemiyorum. Ben onu doğru okumanı talep ediyorum. Cengiz Bey'in ismi Cengiz değil, Cengiz ağzını bize bize okurdu orijinali Cengiz. Cengizmiş bu Cengiz. dün gece Twitter'da okudum bu Cengiz'den geliyormuş Cengiz, isim Cengiz Cengiz Cengiz hiç... Cengizle Cengiz. Cengiz. Cengiz savaşta alakası yokmuş Deniz'le alakası varmış Cengiz Bey'e de böyle bir şeyimiz olsun bu da bize jest olsun ondan zaman... sonra Cengiz Bey bir artı bir dinleyicimizi daha seçmemiz gerekiyor şu an itibariyle bir de şey ver şu anda dönüyor şey hemen bakıyorum hemen bakıyorum sen Zeynep Hanım Zeynep Hanım Zeynep Hanım çıktı Zeynep Özer tebrik ediyoruz Zeynep Hanımı da o zaman şöyle yapalım sevgili dinleyiciler bugün burada programımıza bir virgül koyalım virgül yarın sabah kaldığımız yerden espriler şakalar diyoruz hoşçakalın bir mükemmel bir gün olacak Pasta, mozzarella, salsa e pastione. Allora, Pepper Jam. Gerçek Italian pizzası Pepper Jam Gurme Pizza da yenir. Pepper Jam Gurme Pizza Tavros Alışveriş Merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.